Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim bu dönemki üçüncü dersimizi inşallah yapacağız anın vacibi diye bir kavram kullanılır. Güzel de bir kavramdır anın vacibi demek o, en, o an için en mühim, en elzem olan mesele demektir. Bir Müslüman için de ilmihal böyledir. İlmihal anın vacibidir. Çünkü bir Müslüman kulluğunu yerine getirebilmesi için asgari oranda ilme ihtiyaç duyar. Bu asgari ilmi bilmezse eğer kulluk adına ortaya koyduğu bazı şeylerde arızalar yaşanabilir. İşte ilmihalin aslında öğrenilmesi, kavranılması bir yönüyle bu anın vacibi noktasında bizim karşımızda duruyor. Her an bir Müslüman olarak da buna ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla her ne kadar bu sene ilmihal olarak bir konumuz Sufa meclislerinde olsa da Ara ara dönüp dönüp bizim müracaat edeceğimiz bir kaynaktır ilmi hal. Öyle bir seferde okunup bitecek, işte yaptık biz bu dersi, işin içinden çıktık diyebileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Çünkü ister istemez insanı unutuyor, bazı şeyleri eksik bırakıyor, bazı şeyleri bazen noksan yapıyor. Biz bunun kamil halini öğrenmek için, bu manada müracaat etmemiz gereken bir alan ilmihal. İşin bir diğer boyutu daha var o da kesinlikle dikkate alınmalı. Müslümanın mükellefiyeti seviyesiyle alakalıdır. Hayatın içerisindeki seviyesi Allah'ın ona bahşettiği nimetlerin düzeyi ilmihal ile olan münasebetini de doğrudan etkiler ne demek istiyorum biraz daha açayım diyelim ki cebinde hiç para yok aylık bir maaşla çalışan bir insan bu insanın zekat ile alakalı münasebeti çok da olmasa bir kayıp değil ama bir insan para kazanmaya başlamışsa bir şekliyle ticaret yapıyorsa, her geçen gün Allah'ın ona mülk adına, mal adına ikramı çoğalıyorsa bu insanın zekat fıkhını öğrenme noktasındaki mükellefiyeti daha da artar. Bir meslek yapıyordur, bir iş icra ediyordur, bir sanat ortaya koyuyordur. İnsanları idare etme noktasında bir noktadadır. Bunlar çoğaldıkça, fazlala, fazlalaştıkça Hayatın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın onu istihdam ettiği, konuşlandığı alanın fıkhını öğrenmek zorundadır. Dolayısıyla Müslümanla fıkıh arasındaki münasebet aslında ölene kadar canlı olması gereken ve her anda gözden geçirmesi gereken bir münasebettir. Bugün ihtiyacı olmayan bir mesele yarın ihtiyacı olabilir. Bugün konuştuğu bir meseleye yarın daha fazla bir biçimde muhtaç olabilir. Böyle bir canlı ilişki kurmak zorundadır. Bundan dolayı ilmihal dediğimiz genel anlamda da fıkıh dediğimiz o ilim dalı Müslümanın hayatında her daim canlı olması gereken okudum bitirdim deyip sayfasını kapatması gereken bir şey değil sürekli müracaat etmesi gereken bir ilim, bir mükellefiyettir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Şimdi bunları biliyorsunuz, bunlara ait bazı şeylerde konuşuyoruz. İlmihallerde de siz bunları okuyorsunuz. Geçen ders benim size söz verdiğim üzere bidat kavramı üzerinde bugün inşallah biraz durmaya çalışacağım. Bidat ve ilmihal bu iki kavramı yan yana getirdiğimiz zaman da aslında çok anahtar bir kavram olduğunu görürüz ve bu anahtar kavramın doğru anlaşılması, bugün hayatımızın ilminde, hayatımızın içinde karşılaştığımız birçok meseleyi de, bu anahtar kavram üzerinden değerlendirmekle mükellef olduğumuzun farkında oluruz. Üzülerek şunu söyleyelim ki birçok İslam kavramı, İslami, Kur'ani, sünnete bağlı olan kavramın başına gelen mesele bidat kavramının başına da gelmiştir. Ya birileri tarafından anlam genişletilmesine uğratılmıştır ya anlam daralmasına ve anlam kaymasına uğramıştır ya yüzeysel bir biçimde el alınmıştır ya da farklı bir mana yüklenerek pek de Peygamber aleyhissalatü vesselamın dikkat çektiği noktada bırakılmayıp başka noktalara doğru iş götürülmüştür. Şimdi biz burada İslam tarihi boyunca bu kavrama kimler ne demiş, nasıl yaklaşmış, ne anlamlar yüklemiş bütün bunların hepsine değinmeye elbette imkanımız yok. Bize yetecek kadar bir şekliyle meseleyle alakadar olacağız ama şimdi göreceksiniz bir kavram üzerinde bile bu kadar mesele varmış. Konuşulmuş, söylenmiş diyeceksiniz ve bu konuda da sizler de işin ehemmiyetini biraz daha olsun kavramış olacaksınız. Sözümün başında bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yaşadığımız bir arıza ve bu arıza bidat kavramıyla da alakadar, başka şeylerle de alakadar. Nedir o? Elimizi alıyoruz bir meal, bir ayet okuyoruz. Ayette hüküm çok net. O anda... Bir okuduğumuz ayet üzerine hüküm bina ediyoruz. Bir hadis duyuyoruz peygamber aleyhissalatü vesselamdan diyelim ki sahih Bukhari'yi sahih Müslim'i okuyoruz. Hükme bağlı olan bir şey orada vaaz ediliyor. O hadisi alır almaz onun üzerine bir şeyler bina ediyoruz. Bu ne yazık ki bu çağın Müslümanlarının özellikle de bu topraklarda yaşayan Müslümanların bir derdi bir acısı. Böyle bir şey yok böyle bir şey hiçbir zamanda olmamış şimdiye kadar da olmamıştı ama şimdi ele düştüğü için bazı şeyler insanlar böyle bir noktaya doğru kaydı. Neden böyle bir şeye hakkımız yok çünkü Kur'an dediğimiz ilahi kelam. Bir bütün kelamdır Allah'ın kelamı Fatiha'dan Nas'a doğru gider ve onun içerisinde ahkam basamak basamak bir şekliyle insanın önüne serilir ve kamil noktaya doğru götürülür. Bugün senin Bakara'da okuduğun bir ayet aslında hükmün başlangıç noktasıdır. O hükmün nihai noktası. Pek de senin aklına gelmeyecek başka bir sürenin içerisinde başka bir ayettedir. Ya da belki de Bakara'nın başında, başında bir hüküm Bakara'nın sonunda bir hükümdür. Nahıl süresinde bir şey söylenir. Gelir maide süresinde başka bir şey söylenir. Bazen tertipte öne alınır. Bazen geriye bırakılır. Ama ayetler içerisinde böyle bir şey söz konusu. Şimdi siz Nahıl süresinde içkiyle alakalı ayeti okuduğunuz zaman Kur'an burada siz onlardan nasiplenebilirsiniz. Onlarda sizin için rızıklar vardır deyip onun üzerine hüküm bina edebilir misiniz? Bunun gibi birçok mesele nihai noktaya süreç içerisinde gelmiştir 23 yıllık bir zaman zarfında inmiştir ve ahkam maide süresinde din kemale erdi nimet tamamlandı ayetiyle birlikte tabirca ise kalem kırılmış hüküm verilmiştir meselenin Hadisler bölümüne baktığınız zaman yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanlarına baktığınız zaman aynı şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hüküm vermiştir. Süreç içerisinde o hükmü genişletmiştir. O hükmün nihai anlamdaki oluş şeklini beyan etmiştir sahabenin bir miktarı ona şahit olmuştur bir miktarı olmamıştır sonradan bu manada müştehit ulema gelmiştir Allah'ın kitabı peygamberin sünneti sahabenin akvalı demiş onun üzerinde hepsine bakarak hükümler çıkarmış ve o hükümleri bize söylemişlerdir eğer biz bunu yapmazsak yani bir diyelim ki hüküm noktasında meselenin selim anlamdaki noktasını tespit etmek için bunu yapmazsak yani Allah'ın kitabında olan bir hüküm, bir beyanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde değerlendirmezsek, Efendimizin beyanlarını bu manada dikkate almazsak, sahabenin canlı tanıkları olarak o ayetleri anlama ve ve hayata taşıma noktasındaki rehberiyetlerini ihmal edersek arkasından müştehit ulemanın yani bizim mezhep imamlarımızın ayet ve hadislerden hüküm çıkarma noktasındaki ortaya koydukları o eşsiz çabayı dikkate almazsak boşu boşuna uğraşır ve kendimizi Allah korusun felakete sürükleyen işlere sevk ederiz. Sadece meseleyi biz bidat kapsamında ele alacağımız için sözü oraya getireceğim ama onun için de bir şey örnek vermem lazım. Bugün tefsir kitaplarına baktığınız zaman Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın Kur'an'daki temel bir görevi olarak nazara verilen tebyin görevinin bir işareti olarak peygamber aleyhissalatü vesselamın mübin olan kitabı beyan ettiğini Ab açık olan kitabı yeniden açıkladığını görürsünüz. Zaten bu görev zati ona verilmiştir. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bir ayeti dikkatten kaçmış sahabenin sordukları zaman başka bir ayet getirerek tefsir ediyor. Bir ayet başka bir ayetle tefsir ediliyor. Ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam kapalıdır o gün için muhataplara anlam. Çeşitli beyanlarla, açıklamalarla o ayetin anlaşılmasını o gün muhatapları nazarına veriyor. Allah bir hüküm vaaz etmiş, içki haram demiş, haramlık hükmünü, hikmetini de ayette beyan etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net bir biçimde anlaşılan bu şeye bir daha bir cümle ekleyerek Allah size içkiyi haram kıldı demiştir. Yani vaz edilen hükmü tekit etmiş tabir caiz ise eğer imzalamıştır bir daha bir daha o beyanı Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ortaya koymuştur. Bugün üzerinde duracağımız şu umumi hükümleri sallallahu aleyhi ve sellem tahsis etmiştir. Ayet genel bir hüküm söylüyor ama Efendimiz o genel hükmün içerisinde tahsis ederek özel bir hükme dikkat çekiyor. Buna bir daha döneceğim. Mutlak vas lafızlar var onları takkit ediyor. Müşkil olan yani anlaşılması zor olanları tavzih ediyor, açıklıyor. Mübhem olanı beyan ediyor, kapalıyı açıyor. Teori olanı pratiğe çeviriyor. Allah'ın teori olarak istediğini bizatihi fiili anlamda hayata intikal ettiriyor. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem tefsirinin bir özelliğidir. Lugavi izahlarda bulunuyor. Bazı kelimeleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz daha açarak muhatabın anlayacağı bir noktaya getiriyor. Vasıflar belirtiyor, kıssalar anlatıyor. Kur'an'ın anlaşılması noktasında... Efendimiz aleyhissalatü vesselam açıklamalarda bulunuyor. O atladığım ve bir daha döneceğimi söylediğim maddeye bir daha, bir daha gelelim. Umumi hükümleri tahsis eder. Yani genel hükümleri özelleştirir. Ne demek bu? Açalım biraz. Enfal 41 Rabbimiz diyor ki eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün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 Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet burada birçok şey söyledi de ben sadece bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Akrabaya da bu paydan verilmesini söyledi. Akrabayı kullanırken de hüküm genel mi kullanıldı? Genel kullanıldı. Soruyorum şimdi size. Peygamberin akrabaları denince aklınıza kimler gelir? Amcaları, dayıları, teyzeleri. Amcasının çocukları halaları halasının çocukları akraba birinci dereceden akraba bunlar. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam genel olan bu hükmü tahsis etmese bu saydığımız sınıfların tamamına ganimetten pay verilmeli ama ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Burada Rabbimizin dediği sadece beni haşim ve beni muttaliptir ve onların bazılarıdır deyip özel olarak bazı isimlere dikkat çekti Mesela dayıları olan beni zühreyi saymadı Mesela akrabalarından bazılarını devre dışı bıraktı. Genel olan hüküm bir yönüyle peygamberin diliyle özelleştirildi. Anlaşılıyor değil mi mesele? Bir başka örnek daha vereyim. Nisa suresinin 86. ayeti diyor ki Rabbimiz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Ayeti anlamayan var mı içinizde? Çok net çok net ama sahabe anlamıyor. Niye anlamıyor? Bir şey soruyorlar orada. Ayet ne dedi? Bir selam ile selamlandığınız zaman geldi sordular peygamber aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah burada Rabbimiz selamla selamlandığınız zaman dedi ve ve din ayrımına dikkat çekmedi. Ya ehli kitaptan bize selam veren olursa biz ne yapacağız? Diyelim ki bir Yahudi geldi. Esselamu Aleyküm dedi. Nasıl karşılık vereceğiz? Bakın ayet bunu söylemiyor. Ayet genel hükmü söylüyor. Ve anlaşılmasında bir engel yok. Ama hayatın içerisinde bu tarz şeylere ihtiyaç var. Neden işte burada sünnet Kur'an'ı teb'in eder diyor ulema ve bu konuda birçok şeyi delil olarak gösteriyor anlıyorsunuz değil mi bunlar olmazsa Kur'an anlaşılmıyor şimdi ayet nazil olduğu zaman Selman-ı Farisi ayetin canlı tanıklarından biridir nasıl uygulanmasını hem bize hem de sahabeye öğretmek için Allah Resulüne gelir selam verir Esselamu Aleyküm der Efendimiz Aleyküm bir daha Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der, Efendimiz de Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Der. bir daha selamı kamil biçimde kullanır efendimizle aynıyla mukabelede bulunur. Selman'ın farisi ayeti efendimize hatırlatarak ya Resulallah en son söylediğime farklı bir karşılık vermedin. En son ne demişti? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu demişti. Efendimiz de ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatu demişti. Ne dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? E Selman bana bir şey bırakmadın ki her şeyi zaten söyledin en kamil hali böyleydi ama o manada diyelim ki selam verildi sadece selam aleyküm dendi. Ayet ne diyor ya misliyle ya da daha güzeliyle karşılık verin ve aleyküm ve rahmetullah diyin mesela. Dolayısıyla buradaki hüküm belli ama sahabenin sorduğu soru bu ya bize Ehli kitaptan biri selam verirse genel olan hükmü sallallahu aleyhi ve sellem çerçevenin içerisine alıyor. Diyor ki onlar size selam verdiği zaman siz sadece ve aleyküm deyin ve aleyküm ama siz onlara selam verdiğiniz zaman asla İslam'ın şiarı olan bu selamı kullanmayın. Selam hidayete tabi olanlara olsun deyin. Ya da sadece selam deyin Müslümana verilecek selamı onlara kullanmayın ama onlar eğer size Müslümanın parolası olan selamı kullanırlarsa siz onlara ve aleyküm diyebilirsiniz diyor ayetin genel olan hükmünü ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem çerçeve içerisine alıyor ve tahsis ediyor. Ne alakası var hocam bunların bidatla çok yakından bir alakası var. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem işlerin en kötüsü sonradan ihtas edilmiş bidatlerdir dedi mi? Dedi Müslimin Cuma babının 43 numaralı hadisi aynı hadisin devamında her bidat dalalettedir ve her dalalet ateştedir dedi mi? Dedi. Sonradan ihtas edilen her şey bidattır dedi mi İbni Maci hadisinde dedi. Şimdi biz bu hadisleri direkt sadece bu hadisler çerçevesinden ele aldığımız zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ortaya çıkan her şeye bidat demeliyiz. Ve her bidatın dalalet olduğunu söylemeliyiz. Her dalaletin de ateşte olduğunu söylemeliyiz. Çünkü hadisler bize bunu söylüyor. Bu söylediğim hadislerin açık bir mesajı var bu şekliyle. Eğer bidat sonradan ortaya çıkmış şeyse, kelimenin köken anlamında da icat etmek gibi bir anlam varsa, beda'a kökünden geliyor biliyorsunuz. İcat ondan dolayı, bu manada ihtas edilmiş her şeye biz bidat nazarıyla bakarsak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından ortaya çıkmış her türlü yeniliği bidat diye damgalamalıyız. Ve bunu da Allah korusun hadiste o dikkat çekilen o dehşet ifadenin altında değerlendirmeliyiz. Ama bütün bidata ait hadisleri bir tarafa yazın. Burada da var hadisler bakın burada da hadisler bir yönüyle burada genel olan hükümleri tahsis ediyor. Burada genel olan hükümler bir yönüyle burada kayıt altına alınıyor ve nasıl anlaşılması gerektiği noktasında bize ipuçları veriyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'ın bize aktardığı muhteşem bir hadis kim İslam'da? Güzel bir çığır açarsa bu güzel çığır kendinden sonra tatbik edilip sürdürülürse kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeden onu sürdüle, sürdürenlerin sevaplarının benzerleri kendisine yazılır. Bakın hadis bize ne diyor? Aslında bu hadis ihdas edin icat edin bir şeyler ortaya çıkarın diyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam çığır açın diyor. Rivayetin orijinalinde geçen ifade Men senne fil islam sünneten hasene Sünneten hasene güzel sünnet Güzel yenilik anlamına geliyor. Peki böyleyse eğer biz bu iki tane hadisi nasıl değerlendireceğiz? Hadisin devamı da var ve her kim de İslam içinde kötü bir adet çıkarır, kötü bir çığır açarsa bu kötü çığır yapıldıkça ondan da herhangi bir şey eksilmeden yine onun hanesine yazılır. İyi yapan da nasiplenir, kötü yapan da ondan nasibini alır. Şimdi burada Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği bu önemli rivayet ve bunun gibi yine birkaç rivayet var. Aslında yeniliğin önünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapatmadığının en önemli işaretidir. Çünkü hayat devam ediyor, insanlık yenileniyor, birçok şey... Yeni şeylere kavuşuyor. Siz bu manada bütün yeniliklerin önünü kapatırsanız nasıl hayatı yaşanabilir bir noktaya getireceksiniz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam Sünnetün hasene diyerek iyi sünnet diyerek bu konuda önümüze bir imkan koyuyor. Ulema burada işte bu tarz rivayetleri yan yana getirerek okuyor ve şöyle bir kanaate varıyor. Her yenilik bidat değil. Aslı sünnette olmayıp dinle alakası olup din diye ortaya çıkarılan şey bidattir. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi bunu? Her yenilik bidat değildir. Aslı sünnette olmayıp dinin içinden bir mesele sanki dindeymiş gibi Ortaya çıkarılıp takdim edilen şey bidattir. Bunu net bir biçimde anlamalıyız. Bir kayde daha var buradaki bu çok önemli. Aslı sünnette olan bir amelin yapılış şekillerinin değişmesi o şekilleri bidat haline getirmez. Temel bir kayde. Aslı sünnette olan bir meselenin yapılış şekillerinin değişmesi o işi bidat haline getirmez ne gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezanın duyulmasını istedi ve bu konuda Medine'de Mescid-i Nebevi'nin en yüksek yerine müezzini çıkararak oradan ezanı okuttu maksat neydi İslam'ın şiarı olan ezan duyurulsun Şimdi mikrofon çıktı. Mikrofon bidat mı oldu? Hayır. Aslı sünnette var ezan duyurulmalı. Sen bunu mikrofonla duyurulacaksan hiçbir sıkıntı yok. Minareler bunun için yapılmadı mı? Yapıldı. Aslı sünnette var mıydı ezanın duyurulmasının? Vardı. Şekil değişti mi? Değişti. O şekil o işi bidat etti mi? Etmedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazların arkasından 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere allah Ekber denilmesini istedi mi? Kendisi de yaptı mı? Yaptı. Bunu yaparken sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarının kıvrımlarını kullandı mı? Kullandı. Sonrakiler bu manada tesbihi ortaya çıkardılar. Şimdi tesbih bidat mı oldu? Hayır bu manada olmadı. Sünnette var yeri şekil değişti şeklin değişmesi o işi bidat kılmadı ama yenilik yenilik olduğu için de ulema burada bir sıkıntı yaşıyor ve sıkıntıyı aşmak için de şöyle bir yol gözetiyor diyor ki o halde evet bidat diyelim ama bidatı hasene bidatı seyyiye diye iki ayıralım bidatı hasene iyi bidatler seyyiye Kötü bidatlar, hadislerin o dikkat çektiği ve dehşet ifadelerle nazara verdikleri kısım bidat-ı seyyiye. Ama sonrakiler yani iyi olanlar aslı da sünnetli olanlar bidat-ı hasene. Buna da şiddetle karşı çıkıyor bazı alimlerimiz. Mesela İmam Rabbani ki biliyorsunuz sünnet konusundaki titizliğini asla bidatin hasenesi olmaz diyor. Ve böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yine İmam şatibi, el muvaffakat sahibi o büyük insan böyle bir ayrımı kabul etmiyor. Ve bunu çok farklı bir biçimde yorumlayarak yanlış bir itham olarak yanlış bir nitelendirme olarak isimlendiriyor. Ancak bakın İmam, İmam Şatıbiye'de İmam-ı Rabbaniye'de onların da söyledikleri aslında bütün bidatlerin yani sonradan çıkanların seyyiye olmadığı yöndedir. Ulema şunu söylüyor. Hadise binaen biz de sonradan çıkan güzelliklere sünnetü hasene diyelim. Ama başka ulema diyor ki tamam da sünnet dersek eğer iyi sünnet bu yanlış anlaşılır. Çünkü sünnet demez ne akla geliyor? Peygamberin ve Raşid halifelerin yaptıkları. Dolayısıyla burada sünnet demeyelim de Bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye diye kullanalım diye bir tercihte bulunmuşlardır. Böyle bir tercihin de herhangi bir mahsuru yok. Bu konuda İz bin Abdüsselam'ın ortaya koyduğu inanılmaz güzel bir kaide var. Diyor ki eğer siz bazı hadislere bakarak bütün bidatleri seyyiye diye nitelendirirseniz, dalalette olan bidatler diye nitelendirirseniz çok büyük yanlış yaparsınız çünkü öyle bidatler vardır ki yapmak farzdır vaciptir öyle bidatler vardır ki yapmak haramdır öyle bidatler vardır ki yapmak mekruhtur öyle bidatler vardır ki yapmak menduptur İnanılmaz güzel bir tasnifattır bu Allah kendisinden ebeden razı olsun hem alim hem mücahid hem müvahit koca bir alim o büyük bir insan Moğollara karşı Angelus savaşında da sarığıyla beraber sadece ilmin Rahlenin başında olmadığını da aleme gösterircesine iş başa düştüğü zaman cihat meydanlarında da ümmetin önünde olmakla gerçek alimin ne demek olduğunu da bize öğreten o büyük insan burada da çok isabetli bir biçimde bir tasnifatta bulunuyor. Mesela aklınıza geliyor mu nasıl olur da bir bidatı yapmak vacip olur? Ben söyleyeyim size. Kur'an'ın cem edilmesi Allah Resulü'nün arkasından olan bir mesele değil miydi? Yenilik miydi? Yenilikti. Yapılmasaydı ümmet sıkıntı yaşar mıydı? Yaşardı. İşte bakın İzmin Abdüselam diyor ki Kur'an'ın musaf haline getirilmesi sonradan çoğaltılması evet bidattir ama o bidatı yapmak vaciptir. Çünkü dinin özünü korumak için böyle bir zorunluluk var. Mesela sonraki süreçte bu sahabe döneminde daha sonraki sürece gelelim. İlk Kur'an musraflarında hareke var mı? Yok. Harekeyi kim yapıyor? Ebu'l-Esvet Edduveli isimli bir büyük dil alimi. Ömer İbnül Abdülaziz'in teşvikiyle harekeler konuyor Kur'an'daki okuyuşlarda doğru okuyuşu yakalamak için. Yapılan iş bidat mı? Bidat. Peki bunu yapmasaydı ümmet Kur'an bütünlüğünü sağlama adına okuyuştaki bütünlüğü sağlama adına bir şey yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Demek ki o bidat vacip bir bidat. Mescid-i Nebevi daraldı. Genişletilme imkanını genişletilme meselesi gündeme geldi. Genişletilme sırasında Allah Resulü'nün haneleri de yıkıldı. Bidat mıydı? bidattı ama ümmet için o gerekliydi keşke o tarafa değildi bu tarafa olsaydı ama yapılan o adım o gün için bidat bir adımdı ihtiyaç olduğu için biz onun için bir şey söyleyemiyoruz bazı şeyler böyle değerlendirildiği zaman aslında oradaki o bidatlerin olmasının çok da elzem olduğu ortaya çıkıyor dolayısıyla burada anlamı daraltıp da bütün her şeyi aynı şekilde itham edersek çok yanlış şeylere Allah korusun olayı sevk edebiliriz. Mesela Arap dilinin ilkelerinin, nahvin kurallarının, gramerinin oluşması da bidat ama o da bir ihtiyaç üzere oluştu. Haram bidatler, olması haram. Ney mesela? Sahabe dehşet bir şey duyuyor, tepki gösteriyor. Kader meselesinin tartışılması bidattir. Ve bu haramdır. Sahabenin bu konudaki tavrı ortada. Yani her kim kader meselesini tartışma meselesi yaparsa haram olan bir bidati işliyor. Kapı gibi deliller var bu konuda elimizde. Ashab-ı kiram efendilerimizden. İşte kaderiyenin, cebriyenin, mutezilenin, şianın, bu tarz fikirlerini tartışmak ve bunları ortaya koymak aslında bidattır. Ve bu bidatler haram olan bidatler sınıfındadır. Sahabenin ve tabi'in neslinin bu konudaki ortaya koydukları uygulamalar, alimlerimizin bu konudaki uygulamaları o tarz tartışmaların ve onların fikirlerinin ileri sürülmesinin bidat olduğu ve o haram bidat olduğu yönündedir. Mesela mendut bidat onlar için de söyleyeyim Hazreti Ömer'in uygulaması kapı gibi önümüzde duruyor. Teravih namazının cemaatle kılınması. Kılındı itiraz ettiler Ömer dediler Resulullah'ın yapmadığı bir şey yapıyorsun. Bu bidat ne dedi Hazreti Ömer? Ni'mel bidâ hazihi dedi. Bu güzel bir bidat orada bidat-ı hasene Terkibini kullanmıyor ama Hazreti Ömer böyle bir şey kullanıyor ki bir bida aslında bidatil hasene şeklinde anlaşılabilir. Hazreti Ömer burada böyle bir şey söylüyor ve bunun mendup olduğunu ümmet arasında bu sıkıntının çözüldüğüne dair bir işaret olduğunu ortaya koyuyor. Hindistanlı meşhur alim Lekveni Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Ben diyor bu meseleyi anlamamıştım Ömer gibi sünneti koruma noktasındaki titiz olan bir insan nasıl olur da Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey yapar diye hiç söylemiyordum ama hep böyle yüreğimde bir kırgınlık duyuyordum. Bir seferinde hacca gittiğim zaman Kabe'de bir şeye şahit oldum. Herkes onarlı, yirmi şerli, şerli gruplar halinde namazlar kılıyorlar. O kılınan namazlardan hiç kimsenin sesi anlaşılmıyor. O orada bir şeyler okuyor, orada bir şeyler okuyor. Kendi kendime dedim ki Allah senden ebeden razı olsun Ömer. Nasıl büyük bir iş yapmışsın ki ümmeti bu halden kurtarmışsın. Eğer sen yapmasaydın biz halen teravihleri böyle kılacaktık. İşte orada Hazreti Ömer'in attığı o adım sünnetin ruhuna aykırı bir adım değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Teşri olmasın diye yani öyle anlaşılmasın diye farz gibi algılanmasın vacip gibi algılanmasın diye birkaç gün kıldı sonra evinde kılmaya devam etti. Hazreti Ömer zamanında artık uygulamanın o şekliyle anlaşılmasına imkan yoktu. Çünkü işte hatta bulunacak olan Hazreti Ömer'di öyle bulundu ve iş tamamlandı. Dolayısıyla orada mendup bir bidat olarak o iş yapılmış oldu. Yine tesbih kullanmak yine minare vefat edenleri ahaliye duyurmak için okunan sala bu mendup bidatler şeklindedir. Mekruh bidatler var mı? Var bir tane örnek vereyim. Mescitlerin aşırı derecede süslenmesi mekruh bir bidattır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda uyarısı var buna dikkat etmek gerekir böyle bir şey o işin mekruh sınıfına girmesine sebep olabilir haram bidatlerden de bir tane söyleyeyim onu geçtim ama bir daha döneyim o meseleye mesela kabirlere bez bağlamak haram bidattir ezanın Türkçe okunması, haram bidattir bunların hepsi sünnetin iptaline yol açar bir yerde sünnetin iptali söz konusuysa orada tehlike var. İşte orada biz aslında peygamber aleyhissalatü vesselamın dalalet diye nitelendirdiği bidatle karşı karşıya gelebiliriz. Mübah bidatler için bir şey söyleyeyim. Mesela namazdan sonra musafa yapmak. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam yaptı mı? Namazdan sonra yapmadı. Peki musafahalaşın diye bize bir tavsiyede bulundu mu? Bulundu. Biz onu almışız namazın arkasına getirmişiz. Peygamberin istediği bir şeyi namazdan sonra yapmaya başlamışız. Bilelim peygamberimizin namazdan sonra yapmadığını ama yaptığımız o müsafahanın da peygamberimizin bir tavsiyesi olduğunun farkına varalım. O yaptığımız inşallah mübah bir bidat olmuş olur. Dolayısıyla bütün bunlar böyle bir tasnifatla ele alındığı zaman anlaşılabilir. Yoksa Allah korusun yanlış noktalara bizi kaydırabilir. Yoruldunuz mu? Yeni başladık? <gülüyor> ben bittim ama. Size bir söz okuyayım, sözlerimi bitireyim. İmam Rabbani'nin mektubatında geçen çok güzel bir söz var bu konularla alakalı. Belki biraz açıklanması gerekir ama ben bu hafta Pazar gününden beridir halen konuşuyorum. Pazardan pazara 24 saattir susmamışım öyle bilin. Artık pillerim bitmiş bu kadarla iktifa etmiş olalım. O büyük insan çok güzel bir noktaya dikkatlerimi çekiyor. Bir de İmam Rabbani'nin yaşadığı o zemini hatırlayın. İmam Rabbani o dinlerin birbirleriyle eklenerek yeni bir din oluşturma çabalarının olduğu o coğrafyada Ekber Şah'ın o manadaki projelerine karşı müceddit bir imam olarak dinin aslını koruma noktasında gayret ve çabasıyla bir mücadele başlatıyor. O mücadelesinin bir neticesinde de bazı sözler söylüyor. Orada bidatlere karşı verdiği bir mücadelede böyle bir zemin var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın ne diyor? En bahtiyar odur ki, İslam'ın ve Müslümanların garip düştüğü bir zamanda terk ve ihmal edilmiş sünnetlerden birisini ihya edip yaygın olan bidatlerden birisini yok edip kaldıran insandır. Bir daha tekrar edeyim. En bahtiyar odur ki Allah bizi de o bahtiyarlardan etsin. İslam'ın ve Müslümanların garip düştüğü bir zamanda terk edilmiş, ihmal edilmiş sünnetlerden birini ihya edip, yaygın olan bidatlerden birisini yok edip kaldıran insandır. Şimdi öyle bir zaman ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göndereli bin seneyi geçmiştir. Kıyamet alametleri teker teker çıkmaya başlamıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Saadet asrından uzaklaştıkça sünnetler perdelenmiş bidatler yalan illetinin yaygınlaşmasıyla çoğalmıştır. Şimdi öyle bir mücahide ihtiyaç vardır ki sünnetleri ihya etsin bidatleri kaldırsın. Çünkü bidatlerin revaç bulması dinin tahribine sebep olur. Allah bizi o mücahitlerden etsin inşallah sünnete sımsıkı sarılan elleriyle değil sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde beyan buyurduğu gibi dişleriyle azı dişleriyle böyle kenetlenip koruma adına hassasiyet gösteren bahtiyarlardan bizi eylesin sünnete ittiba hayatı kurtaran en önemli vesiledir Rabbim bizlerde de inşallah onu tecelli ettirsin Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selamun Muhabbetle selamlıyorum. Muhterem Hocam tahribat dediniz. Ee, bu yıl malumunuz Zat-ı Mekke'ye gittik. Daha Medine havaalanından uçağa binmeden biz tahribatı bizzat gördük yani. Böylesine büyük bir tahribatın içinde yaşamanın da acısını yaşıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak tezelden kurtarmayı nasip etsin. Amin, versin. amin. Üç şen. haftalık e, ders sürecinde bahsettiğiniz mevzuları da e, nazara alaraktan söyleyeceğim. 15 gün e, haram görmeyen gözlerimiz vardı orada. Burada e, hali vaziyeti müşahede edince insan şaşırıyor. Bundan e, çok az bir zaman önce bu memlekette böyleydi. Yani çok bir fark yoktu. Ya. Fakat şimdi 15 dakikalık bir mesafeye giderken bile gördüğünüz haramları sayamıyorsunuz. Böylesine büyük bir bid'at var maalesef. Evet. Cenab-ı Hak kurtarsın inşallah. Amin. Amin inşallah. Şimdi muhterem hocam... E, dinde vasatı yakalamak gibi bir şey var. Ee, hadis-i şerifleri okudunuz da ben or şu, o hadislerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi hadis-i şerifleri okurken e, ister istemez sanki şöyle bir şey var bizde. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor diye değil de ne demek istiyor acaba diye okuyoruz. Hı hı. Bu sanki yanlış bir tavır mı? Direkt hüküm çıkartmaya çalışıyoruz. Ve ifade ettiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayet-i kerimeleri, umumi mana ifade eden ayet-i kerimeleri tahsis ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın umumi, ifade, umumi mana ifade eden hadisleri var. Aynı zamanda bu umumi mana ifade eden hadisleri de aynı zamanda tahsis eden hadisleri de mi var? Bunu da e, özellikle bid'at kapsamında e, anlamamız gerekirken, biz burada mesela hadisleri o zaman nasıl okumalıyız? Mesela birisi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bana nasihat et ey Allah'ın Rasul diyor. Ona üç defa bu ifadeyi söylemesine rağmen kızma, sinirlenme diyor. Evet. O zaman biz bize birisi geldi, işte hocam İslam adına bize bir şey söyler misin dedi. Biz ona çıkıp da kızma mı diyelim. Adamı tanımıyoruz. Belki de mülayim birisi. Bu manada hadis okurken nasıl bir usul izleyelim ki, işte yoksa baktık her bidat bir şekilde dalalettedir dedik. Birazcık bahsettiniz ama ben tam anlayamadım Eyvallah. belki de. Nasıl bir usul izleyelim ki hadisleri okuyup da kendimizi ya ifratın ya da tefritin kapısına atmayalım. Eyvallah. Allah Şimdi bu konuda ulema çok ciddi gayretler ortaya koyuyor. Bir kere hadisler öncelikle tedvin asrından itibaren başlanarak bab bab isim isim artık farklı farklı yol, yolları yöntemleri var onların bir şekilde bir araya getiriliyor ve genelde de İslam ilim tarihinde o eserler avam için yazılmıyor o eserler ulema için yazılıyor alimler için yazılıyor sonra alimler onları alıyorlar onlara çeşitli şerhler yazıyorlar açıklamalar yapıyorlar onlar içerisinden bazı tasnifatlara giriyorlar hüküm hadislerini ayırıyorlar ahlak hadislerini ayırıyorlar bu konuda belli ayrımlara tabi tutarak yeni eserler oluşturuyorlar. Şimdi biz bunların hepsini tabii gözden kaçırıyoruz. Aramızda bu manada mesafeler girdiği için diyelim ki biz İmam Bukhari'nin sahihini elimize alarak işte bugün bazı kardeşlerimizin yaptığı gibi sadece İmam Bukhari'nin sahihinin üzerinden bir yol bir yöntem tespit etmeye çalışıyoruz. Ancak bu çok ciddi bir sıkıntı çünkü İmam Bukhari'nin sahihi sadece sahih hadislerin tamamını toplamış gibi bir iddiası da yoktur. Oradaki olan her hadis amel sahasına direkt orada söylendiği şekliyle taşınacak diye bir yükümlülük de yoktur. İşte burada müştehit ulemanın ciddi bir etkeni büyük bir önemi ortaya çıkıyor. O nedir? Onlar Kur'an'ı ve sünneti bu manada bir araya getirmişler ve bu konuda Müslümanların ihtiyaç duyduğu hükümleri oluşturdukları usul bağlamında ortaya koymuşlardır. Biz bugün ahkama ait bir şeyi değerlendireceğimiz zaman bu konudaki işin hükmünü öğreneceğimiz zaman müracaat edeceğimiz kaynaklar hadis kitapları olmamalı, müracaat edeceğimiz kaynak meal olmamalı müracaat edeceğimiz kaynak mensup bulunduğumuz mezhebimizin imamlarının oluşturdukları kitaplar olmalıdır. Onlar bu işin kaidelerini kurallarını ortaya koyarak delillerini de ortaya koyarak bu işlerde hangi mesele nasıl anlaşılmalı nasıl yaşanmalı noktasında çok net bize bir şeyler söylüyorlar. İşte sonraki ulema hadislerden istifade etmek için riyaz Salihin gibi biraz daha Müslümanın ahlakını güzelleştiren, onun ahlakını kemale doğru yürütebilecek eserler ortaya koymuşlardır. Ya da işte bu 40 hadis kültürünün oluşmasının sebebi de odur. Asgari oranda Müslümanın ahlak anlamında bilmesi gereken, uyması gereken ilkeler ona göre oluşturulmuştur. Ama biz namazımızla alakalı abdestimizle alakalı zekatımızla alakalı orucumuzla alakalı haccımızla alakalı yani ibadet alanlarının herhangi biriyle alakalı bir meselede bir hadise bakarak o hadis üzerinden hüküm beyan edemeyiz. Bukhari'de bile geçse, Müslim'de bile geçse, Müslim'de şöyle yazıyor ben böyle amel edeceğim diyemeyiz. Onlar bir bütüncül olarak değerlendirilmeli, bir usul kapsamında değerlendirilmeli ve o usul üzerinden ancak bir şekliyle yol bulunmalı ve yürünmeli. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken en önemli ilke budur. Bu ilkeye riayet edersek eğer biz kendi müktesabatımızdan gerçek manada istifade edebiliriz. Allah razı olsun. Şimdi hocam bir de hak yemiyorum değil mi kardeşler? Bir tane daha sorayım da. Kaderden başka herhangi bir mesele var mı bizim konuşmamamız gereken? Yani o zamanlar haram bidat dediniz buna. Sahabi efendilerimiz böyle söylediler. Evet. Ama şu yaşadığımız asır insanların fikir noktasında baya terakki ettiği bir asır. Hani bu asırda da bu meseleler konuşulmasın bu ebediyete kadar konuşulmasın mı bu mesele Nasıl konuşalım sabaha insanlar? kadar kader meselesini nereye varacağız yok ki sonu yani o çok tehlikeli bir konu neden çünkü şu anki sınırlı aklımızın algılayamayacağı bir şey sadece mesela kader meselesi de değil nedir aslında yasak olan gaybi meseleler Bugün aklımızın zihnimizin algılamakta zorlandığı her türlü mesele Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da mesela cenneti cehennemi vasfediyor bazen anlatıyor bir yere kadar ondan sonra diyor ki buradan sonrası için ne akıllar alır ne hayaller onu karşılar bundan sonrasına gaybe imandır cennetin cehennemin ebediliği meselesi tartışma meselesi olarak tartışılsa nereye vardıracak bizi Rüyetullah meselesi tartışılsa nereye vardıracak bizi bu tarz meselelerde bize söylenenle yetinmek ama onun üstesinde onun ötesinde başka şeylere takılmamak en doğrusudur. Dolayısıyla gaybe ait bir mesele kesinlikle tartışma konusu edilmemeli böyle bir meselenin tartışma zeminine taşınması insanı haram olan bir bidate yaklaştırır. Özellikle ibadetlerde ahkama ait olan meselelerde yani onu göz ardı etmememiz lazım. Yoksa mesela genel anlamda Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bize bir bilgi veriyor. Onları irdelemez zaten fakih. Fakihin ilgilendiği alan ibadet alanıdır. Onlarla ilgilenir ve onlar üzerinden hüküm beyan eder. Ellerde, şey, namazlarda el nasıl bağlanacak? E onlarca hadis var bu konuda. Peygamber aleyhissalatü vesselamın farklı farklı uygulamaları var. Okuyoruz biz Müslim'de, okuyoruz biz Bukhari'de, okuyoruz biz Ebu Davut'ta. Hangisine tabi olacağız? Mecburuz. Biz oradan hüküm çıkaramayız. Eller kaldırılacak mı? Mesela şafilerin yaptığı gibi. Namazlarda fatihadan sonra amin denilecek mi? Hem denileceği yönünde hem denilmeyeceği yönünde hadis var. Biz neye göre amel edeceğiz? Mecburuz. Fakihin iştihadı bizim için asıl olandır. Çünkü biz oradan hüküm çıkaramayacağımız için bu manada hüküm çıkaracak kadar yani Muaz İbni Cebel gibi Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine vakıf olan bir imamın bu manadaki iştihadına tabi olmak durumundayız. Hocam şimdi bununla mesela, kaldırma meselesi. Evet. Bu hani bununla ilgili açmış, Doğru. mecburuz neden çünkü İmam Ebu Hanife'nin o mesele hakkında ileri sürdükleri o hadisleri kabul etmiyorum anlamına gelmiyor mesela diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen kaldırdı bazen kaldırmadı. Ama ömrünün sonuna doğru kıldığı bütün namazlarda kaldırmadığı yönündeki rivayetler bizim için daha sahihtir. Biz de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahir ömründeki bu uygulamasını esas alarak Efendimizin hayatı boyunca yaptığı uygulamaların en çoğuna tabiiz. Usul bu. Dolayısıyla orada hadisi bir inkar söz konusu değil ama belirlenen bir sistem var bir usul var o usul çerçevesinde amel etmek zorundayız eğer öyle olmasa biz o manada bir karışıklığa seviyet vereceğiz bugün yapacağız yarın yapmayacağız Başka bir gün başka bir şey göreceğiz. Başka bir gün başka bir şey göreceğiz. E her gördüğümüzü uygulamaya çalışma gibi bir duruma girersek bu manada disiplinden mahrum olacağız. Bazı meseleler nes edilmiş mi edilmemiş mi bunu bilmiyoruz. Efendimiz bugün yapmış yarın o uygulamayı kendi uygulamalarıyla ya da sözleriyle iptal etmiş mi bunu bilmiyoruz. Bütün bunlardan mahrum olduğumuz için mecburen bu konulara vakıf olan bir imamın iştihatları çerçevesinde yürümek durumundayız. Tabi şey, şey o, Tabii, o yani. da iştihattır. Yani onu benimsemek de iştihattır yani. Evet. Devam ediyor film. Yani 23 yıl boyunca Kemalat'a doğru yürünüyor. O nerede başlıyor? Nerede nihayete eriyor? Onu biz bilmiyoruz. Yani onu işin biraz daha ruhunu, hikmetini, usulünü, kaydesini bilen insanlara müracaat etmek zorundayız. Başka bir çaremiz yok yani bu konuda. Hocam Fatih kardeşimiz. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun rahmet. Ee, hocam Efendimiz ve selam kader meselesinin tartışıldığını duyduğu zaman e, çok sinirlenir. Ben bunun için mi gönderildim? Siz bunu tartışmak için mi gönderildiniz? Evet. Fakat bugün kader meselesi farklı bir alana kayıyor. Bu anlamda bizim sayı hadisler doğrultusunda konuşmamız mı gerekir? Yoksa hiçbir şey söylemeden Allah istikamet versin dememiz mi gerekir? Mecburen konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yapılan ithamlar ve söylenen sözler insanların kafasını o kadar karıştırıyor ki o karışıklığı giderme amacıyla sünnette ya da sahabe uygulamalarında bu manada söylenmiş sözleri hatırlatma maksatlığıyla emri bil maruf neyanil müker maksadıyla bir şeyleri ortaya koyuyorsunuz ama o tartışmaları açan taraf biz olmamalıyız varsa ortada bu manada tartışmalar tartışmaları sonlandıracak ya da hayra vesile olacak yanlış fikirler oluşmuşsa onları giderebilecek bir adıma vesile olması maksadıyla işin doğrusunu usulünü ve uslubunu dikkate alarak söylemek durumundayız bunu söylediğimiz zaman biz tartışmayı başlatan taraf olmadığımız için inşallah o ithamın altında değilizdir Hocam buyurun O da, o da var yani o da var mesela o gün e, içeriğine ait bazı şeyler tartışıldığı gibi varlığı ya da yokluğu da tartışılıyor. Ta, Efendimiz döneminde Sabe sahabe döneminde. Şu anda tamamen Kufe'de işte Mu'tezile'nin Basra'da Mu'tezile'nin yaptığının çok daha kötü bir kopyası tartışılıyor aslında. Yani bugünkü tartışmadaki şey o yani. Bugün okunan ölülerin arkasından Kur'an okuma durumu hangi bidat kap kapsamına giriyor? Ayrıca dine sonradan sokulan bidatın iyisi de kötüsü de merduttur hadisini nasıl anlayacağız? İşte onu söyledim yani o merdut ifadesinin, ihtas edilen meselesinin nasıl anlaşılması gerektiğini söyledim. Kur'an-ı Kerim'in ölülerin arkasından okunmasıyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi de var. Yani bu konuda hadis yok değil. Mezarın başında okunmasını sormanız lazım eğer onu soruyorsanız. Yani ölünün arkasından Kur'an okunmasında herhangi bir mahsur yok. Mezar başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okumamış. Ancak Abdullah İbni Ömer'den bize nakledilen kendisinin yaptığı bir uygulama var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölülerinizin arkasından Bakara suresini okuyun hadisine binaen Abdullah İbni Ömer gidip kabir başında oturup oradaki kabir sakini için Bakara suresini okumuştur. Bunun gibi bazı uygulamalar var özellikle İbni Abid'in de bu konuda bu delilleri ortaya koyarak okunacağına dair bazı iştahatlarda bulunmuş. Bunlar bidat kapsamında değerlendirdiği da mendup bidatlar olarak değerlendirmek durumundayız. Hadislerden üst düzeyde istifade etmek için nasıl bir hadis okuması yapmalıyız? Bahsettiğiniz farkları göz önünde bulundurmak bizlerin hadis okuması nasıl olmalı? Kesinlikle hadis okumalarında Riyazu's-Salihin ile başlamalıyız ve mümkün mertebe şerhli okumaya dikkat etmeliyiz. Eğer Riyazu's-Salihin bize zor geliyorsa yine İmam Nevevi'nin 40 hadisini tercih etmeliyiz. Bunlarla başlayarak bir noktaya doğru götürmeliyiz biz ahlaka ait güzel hasletlere ait şeyleri göz önünde bulundurmadan hükme ait şeyleri okursak hem kafamızı karıştırırız hem de bu manada bazı istifadelerini de önüne set çekmiş oluruz dolayısıyla sadece metin hadis okumalarında nasıl ki meal okumalarında sıkıntı varsa aynı şekilde sıkıntılar var bu manada yapılması gereken en güzel şey Müslüman ahlakının inşasına katkı sağlayacak hadisleri tercih etmektir. Bu konuda yapılmış çok da güzel çalışmalar da var Türkçe olarak. Mesela İsmail Lütfü Çakan Hoca'nın hadislerle gerçekler diye bir kitabı var. Çok güzel açıklamalar güzel seçilen hadisler güzel onlardan tercih edilebilir. Zekarya Güler Hoca'nın hadis günlüğü diye bir çalışması var o tercih edilebilir. Bunların arkasından da Riyazu's-Salihin okunabilir. Riyazu's-Salihin'i özellikle okuyacak olan arkadaşlara da ben Erkam Yayınları'nın 8 cilt olarak çıkardığı şerhli Riyazu's-Salihin'i özellikle tavsiye ederim. Çünkü onun açıklamaları da tercümesi de çok güzeldir. Ezanların çeşitli Saba Hicaz ve ve benzeri makamlarda olması günümüzde hangi bidat kapsamında alınmalıdır? Allah-u Alem menduptur çünkü o da ezanın insanlara ulaşması noktasında bir katkı sağlar Namaz konusunda sürelerin sırasına ve bir süreyi okuyup sıra takibinde bir sure atlayıp 2. Süresi, süresinin okumasındaki hikmet nedir? Ee, namaz konusunda sürelerin sırasına ve bir süreyi okuyup Sıra takibinde bir süre atlayıp ikinci süresini okunmasına hikmet nedir? Böyle bir tavsiye vardır bu zorunluluk değildir. Ancak mesela şu anki mevcut tertibin korunması ve tertibe göre okunması tavsiye edilir. Olmasa namaza bir zarar getirmez. Okudu atladı atladığı zaman da bir süre daha atlayıp okunması söylenir. Bunun da sadece bir tavsiye hükmünde değerlendirilmesi gerekir güzel bidat kötü bidat bu gibi değerlendirmeler kişilere ve kültüre göre değişebilir bidatın sınırlarını kim ve nasıl çizecek kim hiç kimse de yaptığının bidat olduğunu kolay kolay kabul etmez ama sınıflandırılma yapıldı burada temel bir kayde de söyledik sünnet iptal edilirse eğer o yapılan iş ne olursa olsun o bidat haram hükmündedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir meselede hüküm koymuş bu böyledir demiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yaptığı işe aykırı bir biçimde onun tam zıttına yapılan bir şey haram olan bidattir. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şey yapmış ve tavsiye etmiş bunu. O tavsiyesinin şekli değişmişse eğer özü korunarak şekilde bir değişiklik varsa onda herhangi bir mahsur yok. Dolayısıyla bu kişilerin inisiyatifine bırakılmış bir şey değildir aslında hüküm burada çok nettir net olarak ortaya konur bu mesele eğer böyle anlaşılmazsa o zaman buradaki o daraltma meselenin yaşanılmaz bir noktaya gelmesine sebebiyet verir çünkü örfler etkilidir adetler etkilidir zaman etkilidir mekan etkilidir bütün bunlar İslam'ın bazı meselelerine meseleleriyle alakadardır. Bunlar dikkate alınmadan yapılırsa sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin uyguladığı musafaha şekli nasıldı? Herhangi bir şey okuyorlar mıydı? Birbirlerine musafaha yaparken asır süresini telkin ettiklerine dair bir bilgi var elimizde. Birbirlerine o anda dua ettiklerine dair bir bilgi var elimizde. Birbirlerine bazı soru sorduklarına dair de bilgi var elimizde mesela sabahleyin eğer musafaha yapıyorlarsa nasıl sabahladın sorusunu sormuştur bazı sahabe birbirlerine yani o manada bir tavsiye de var farklı bir şey de var ya da başka bir günün zamanında özellikle mesela Abdullah İbni Revaha için kullanılır bu gel biraz oturup iman edelim bir saat oturup iman edelim diye bir teklif de vardır. Yine o aslında asır süresindeki hakkı ve sabrı tavsiye etme noktasındaki bir yönüyle ayetin dediği işin ruhuna uygun bir adımdır oradaki. Şekil konusunda net bir şekil söyleyemiyoruz. O biraz örfe bırakılmıştır ama ellerin birbirleriyle birleştirilip yapılıp ondan sonrası için herhangi bir bilgi net olarak bilgi olarak bize intikal edilmiyor bu kadarıyla bilini biliniyor ondan sonrası biraz daha örfün meselesidir kader meselesinin tartışı, tartışılması neden hocam bidat eğer tartışılmazsa daha sonraki nesillerin kafası karışmaz mı tartışılınca karışıyor çünkü bunun sonu yok Allah kadere iman edin dedi biz de iman ettik Allah'ın ezel ilmi var o ezel ilminde her şey kayıt altına alınmış bize de bir irade verilmiş cüz'ü bir irade biz bu cüz'ü irade çerçevesinde hayrı ya da şerri tercih ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin Bukhari'de Müslim'de diğer hadis kitaplarında bununla alakalı yani kaderle alakalı söyledikleri sözlerin toplamı 4 ya da 5 sayfayı geçmez. Onlar da direkt kaderi tarif eden hadisler değil. Bir miktar öyledir. Genelde sorulmuş sorulara verdikleri cevaplardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunu anlayabilecek seviyede değiliz. Şimdi tartışmaya başladığın zaman Allah her şeyi ezel ilminde biliyor. Ne diyor şu anki insan? E biliyorsa o zaman biz daha yapalım? Onun bilgisi senin yapacağına etki etmiyor. Onun bilgisi... Allah olduğu için onun nazarında zaman mefhumu olmadığı için ezel aynasından hem müstakbeli hem hali hem mazi beraberce gördüğü içindir. Dolayısıyla sen beşer olarak kendi pencerenden bakıp da zaman mefhumu üzerinde bir değerlendirme yapma diyorsun. Soruların ardı arkası kesilmiyor çünkü şu, şu anda ortaya çıkan o tartışmalar farklı noktalara kaydırmış orada gaybe iman edecek Allah'ın bu konuda söylediği peygamberin beyan ettiğiyle iktifa edecek onun ötesindeki herhangi bir tartışmaya da kapı açmayacak. Neden dayılarını hükmün dışında bıraktı? Ganimet konusunda Allah'ın genellediğini neden özelleştirdi? Sallallahu aleyhi ve sellem teravihi bir kez bile olsa cemaatle kılmış mıdır? Kıldığına dair rivayetler var. Yani Efendimiz bir, bir kez ya da birkaç kez cemaatle kıldırmış yönünde ama bazı ulema bu rivayetleri kabul etmez. Dayılarını hükmün dışında niye bırakmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bıraktı sebebi konusunda biz bir şey söyleyemiyoruz o anda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tercihi böyle ama dayıları zaten dayılarından bir tanesi Mekke döneminde e, ölmüştü ve müşrik olarak ölmüştü Efendimizin dayısı iki tane dayısının oğlu vardı o dayılarının oğullarından bir tanesi de müşrik olarak yaşadı ve müşrik olarak öldü bir tek dayısının oğlu mümin olarak kaldı o da Mekke'nin fetinde Müslüman oldu Enfal suresindeki o hüküm biliyorsunuz Bedir'in arkasından indi Allahu Alem onun için olmuş olabilir ama ona ayrıca yine bakmakta fayda var onu da ayrıca yani bir bu bütün bu bütünlüğün içerisinde değerlendirmek gerekir mensup olduğumuz mezhebe ait bir hükmü uygularken hükmün delillerini araştırmak zorunda mıyız? Diğer mezheplerin hükümlerine bakış açımız nasıl olmalı? Araştırabilirseniz araştırabilirsiniz ama her meselede bunu araştırabilmek çok kolay değil. Mesela dört mezhebe göre İslam fıkıhları yazılıyor biliyorsunuz. İşte Abdurrahman el-Cezeri'nin yazdığı orada mesela var bazı şeyler. Merak eden ona bakabilir. Vecdi Akyüz Hoca'nın daha sade, Dört mezhebe göre tablolar halinde verdiği bir şey var. Ama bu kitapları okumadan önce öncelikle mensup ol, olduğumuz mezhebin bir kere tam anlamıyla delillerini öğrenmemiz gerekir. Eskiden mukallit şöyle tarif edilirdi: bağlı bulunduğu mezhebin dayandığı delilleri bilen insandır. Bu tarife bakarsanız şu anda mukallit yok. Ne var bilmiyorum. Ama mukallit yok çünkü kim biliyor? Bu konuda yapılması gereken bu. Yani ben mesela Hanefi'yim. O zaman İmam Ebu Hanife'nin bu manada söylediği sözlerin yaslandığı delilleri bu bilmeliyim. Bunu bilmem için de bir kere İmam Seraksi'nin el mevsudunu 30 cilttir zaten. Baştan sona bir kere okumalıyım. Ancak öyle bilirim yani delillerin tamamını. Ama bazı tartışmalı meseleler vardır. Mesela biraz önce ablamızın sorduğu mesela namazlarda el kaldırma meselesi amin deme meselesi çok bilindik bazı meseleler mesela kadınların namazdaki şekilleri yani erkekler kadar serbest mi olmalı Yoksa işte İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf'un bize tasvir ettiği gibi bugün hanımlarımızın kıldığı şekliyle mi olmalı? Mesela Arap kadınlarını görmüşsünüzdür hajlarda falan çok rahat bizim gibi aynen rahat rahat kılarlar. Öyle mi olmalı öyle mi olmalı? Bu Bunun gibi böyle toplasanız 15-20 belki 30 tane temel meseleler vardır. Bu meselelerde özellikle mensup olduğumuz mezhebin delillerini bilmemiz bize çok önemli imkanlar ve anlayışlar kazandırtacaktır. Neden mesela şafiler kamette iki lafızları tek okurlar biz hanifiler çift okuruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki mi okudu tek mi okudu basit bir mesele bu meselenin aslında o delillere müracaat ettiğiniz zaman söylenen sözler fıkhımızın imkanlarını ve bu konudaki hassasiyetlerini de bize öğretecektir. Dolayısıyla böyle meselelere bakılabilir en azından namazımızla abdestimizle orucumuzla alakalı meselelerin delillerini öğrenmek bize ayrıca bu manada farklı bir istifade imkanı sunar bunları yaparsak inşallah istifademiz daha fazla olur da buyurun şimdi onu söylüyor zaten onu sadece İmam Ebu Hanife değil birçok imam söylüyor İmam Şafi'ye de nispet edilen bir söz var şimdi orada imamlarımızın tercihi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kendilerine sahih bir şekliyle gelen bir habere rağmen batıl olan bir şeyi destekleme değildir ya nedir işte usule ya da delillere müracaat bunun için önemli hadisler var onun karşısında başka hadisler de var bu bütün hadislere bakarak ortada bir hüküm çıkarma var orada Resulullah'ın böyle bir hadisi var ben bu hadise rağmen böyle bir iştahatta bulunuyorum demiyor böyle bir şey mümkün değil diyebilir mi bir Müslüman? Ama ne yapılıyor? Söylenen sözler, rivayet edilen hadisler değerlendiriliyor. İmam Ebu Hanife rivayet edilen mesela o hadisi sahih olarak kabul etmiyor. Ve delilli de var bunun. Niçin sahih değil? Şundan şundan dolayı diyor. Bunları net bir biçimde ortaya koymuş olmasına rağmen onun üzerine bir hüküm bina etmişse biz onu söylüyoruz. Yoksa ulaşmış bir hadise karşı, sahih bir hadise karşı Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle demiş olmasına rağmen ben o söylenenleri dikkate almıyorum. Böyle diyorum diyecek bir durumda değildir. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Ama oradaki o usul bizim için çok önemli bir ilkedir. Onu çok net bir biçimde anlamamız gerekir. Anlayabileceğimiz bir örnek vereyim ben size. Subhaneke duası bize iki ya da üç tane tarikle gelir. Bunlardan bir tanesinde Celle Senoyke Var bir tanesinde yok. Celle Senavike vasfını vasfının ifadesinin olmadığı varyant çok daha sahih bir şekilde gelir. Ama olan varyant daha ona nazaran daha az bir şey, şeyle şiddetle gelir. Ne yapıyor Hanefi ulema? Diyor ki biz namazımıza dahil edecek bir şeyi konuşuyoruz. Namazımıza dahil edecek bir şeyi konuştuğumuz için çok sağlam ve senedinde herhangi bir şüphe olmayacak bir rivayeti almak durumundayız. Onun için biz namazın içinde okurken celle senavükeyi okumayız. Ama cenaze namazı duadır. Duanın içerisinde okunabilir diyerek o rivayet cenaze namazları için alınır. Şimdi buradaki tercih. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sözünü haşa e, kabul etmemek midir? Nedir orada? Oluşturulmuş bir usul var. O usule bağlı bir biçimde bu alınmalı bu alınmamalı noktasında bir usul çerçevesinde bağlı olarak yapılıyor. Dolayısıyla meseleyi öyle anlamak zorunda. eserinde önce gitmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Hı hı. Yani bu doğal bir süreçtir. Hiç kimse de işte Allah ve büyük imamlardan gelen e, peygamberin bir sözü bize ulaştığında sözümüzü duvara çalın gibi lafızlığa ters hareket etmeyecek. Mümkün müdür? Sadece iştahı farklı. Yani. İkni ve ikni kayyayım baktığımız zaman Albani'nin aksine bir namaz şekli kılmak. Yani. Bu da şöyle algılamak mümkün mü? Ki de bunu. yo yo yo anlaşıldı anlaşıldı evet zaten o maksatla söylenir başka bir maksatla söylenmez tam sizin dediğiniz maksatla söylenir öyle bir maksatla söylendiği zaman da mesela İmam Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'nin en baş talebesi değil midir ihtilaf etmemiş midir hocasıyla etmiştir yani orada mesela belli bir hadis gelmiş kendisine ulaşmışsa İmam Ebu Yusuf'un hocasına rağmen kendi iştihadı o sahih rivayet üzerinde olmuştur bu uygulamaların onlarca örneği var elbette ki böyledir ama burada sakın o Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin. Yani hadis var ortada ama İmam ve Hanife ona rağmen o hadisi sayı olarak kabul etmesine rağmen onunla amel etmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Yoksa sizin dediğiniz şekliyledir ve öyle de amel edilmiştir. Hocam, bir... daha geldi, daha... geldi geldi geldi. geldi Tabi gelmez olur mu? Geldi hocam. ve onları değerlendirerek değerlendirerek söylüyor İmam Ebu Hanife. Rivayetler geldi. Evet eğer İmam Ebu Hanife o hadis hakkında bir değerlendirme yapmış olmasaydı söylediğinize belki tabi olunabilirdi ama İmam Ebu Hanife ve arkasından gelen yani Hanefi mezhebinin imamları o hadisleri değerlendirip ve bu konuda bir değerlendirme yapıp onun arkasından bir tercih belirlemişlerse biz o tercihe uyarız. Dolayısıyla oradaki o tercih meselesidir yani burada onu hiç dikkate almamış ya da duymamış değiller öyle olsa tamam ama öyle bir söz mesele söz konusu değil yani namazlarda el kaldırma meselesiyle alakalı hanefi ulemasında müstakil kitaplar yazılmış bütün deliller ortaya konmuş bunlar hepsi nüzul sürecine göre sebebi vuruda göre değerlendirilmiş bütün hepsinin bu konuda yorumları yapılmış açıklamaları yapılmış ve en sonunda ona göre bir hüküm verilmiş. Dolayısıyla o hükmü dikkate almak durumundayız biz.